Türkçe Peri Masalları Yuvarlanan balkabağı Evvel zaman içinde ölümcül bir ormanın eteklerindeki köyde yaşayan yaşlı bir kadın varmış. Yalnızmış ve ormanın diğer tarafında kocasıyla yaşayan kızını çok özlüyormuş. Bir gün yaşlı kadın artık bu duruma dayanamamış ve kızını ziyaret etmeye karar vermiş. Arkadaşları ve köydeki diğer insanlar onu durdurmaya çalışmışlar. Tehlikeli ormandan yalnız başına nasıl geçeceksin? Orman vahşi hayvanlar ve yırtıcılarla dolu. Evet, hayvanlar duygularımızı insanlardan daha iyi hisseder. Korku hissederlerse saldırırlar. Ama güç ve sevgi hissederlerse en ölümcül yaratıklar bile saldırmaz. Hayvanların da duyguları vardır. Bu açıdan insanlara çok benzerler. Ormanda korku hissetmek normal değil mi peki? Oh, orman bize ihtiyacımız olan her şeyi verir. Ateş için odun, su için nehir, ürünler için yağmur. Orası dünyanın en dost canlısı yeridir. Korkacak ne var ki? Oradaki hayvanlarla konuşacağım. Hayvanlarla konuşmak mı? İşte bu çok tuhaf. Söylediğim gibi hayvanlar kelimelerimi anlamayabilirler. Ama yüreğimdeki hislerin hepsini anlayacaklar ve doğru şekilde karşılık vereceklerdir. Ama her yırtıcının yemesi lazım. Eğer hayvanların beklediği doğru duyguları sergilersem beni bırakacaklardır. Söylediğim gibi tıpkı insanlar gibi aynı güçlere ve zayıflıklara sahipler. Beni merak etmeyin. Sağ zalim gidip gelirim. Seninle gelmemizi ister misin? Çok teşekkür ederim ama yalnız başıma da idare ederim. Ertesi sabah yaşlı kadın kızının evine gitmek için köyden ayrılmış. Ormana girmiş. Daha bir saat bile geçmeden bir kurdun oluduğunu duymuş. Ne olduğunu anlayamadan kurt tam önünde duruyormuş. Korkunç ve aç görünüyormuş. Ey yaşlı kadın, ben çok açım. Seni yemek zorundayım. Sevgili kurt, aç olduğunu duyduğum için çok üzgünüm. Ama bana bak, o kadar ince ve kemikliyim ki, sadece yaşlı bir kadınım. Senin gibi büyük ve güçlü bir avcıyı nasıl doyurabilirim ki? Hmm. Ama lezzetli bir yemek olmasa bile bir şeyler yemek zorundayım. Beni bir hafta neden beklemiyorsun? Kızımın evine gidiyorum. Beni çok lezzetli ve çeşitli yemeklerle besleyecek. Kısa sürede çok kilo alacağım. Beni o zaman yiyebilirsin. Lütfen geçmeme izin ver. Sen büyük kurtsun. Ormanın en usta avcısı sayılıyorsun. Diğer hayvanları kolayca avlayabilirsin ama bir hafta sonra beni avladığında daha etli ve lezzetli olacağım. Bu hiç de fena olmaz. Pekala geçmene izin vereceğim. Böylece kurt yaşlı kadının geçmesine izin vermiş. Birkaç saat sonra kadın bir kaplanın küprediğini duymuş. Kaplan önüne sıçrarken gülümsemiş.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 Senin gibi büyük ve güçlü bir kaplanı nasıl doyurabilirim ki? Hatta çok daha düşük seviyedeki kurt bile beni yememişken sen nasıl yiyeceksin? Kurt bile seni yemedi mi? Biliyorsun kurt buranın biraz aşağısında yaşıyor. Beni ilk onun görmesi normal değil mi? Gidip ona sor. O beyni leziz olamayacak kadar kemikli bulmuşken sen kurttan çok daha büyük ve güçlü bir avcı olan kaplan beni mi yiyecek? Daha iyi bir ziyafeti hak etmiyor musun? Neden beni bir hafta beklemiyorsun? Beni kızım çok lezzetli ve çeşitli yemeklerle besleyecek. Kısa sürede çok kilo alacağım inan bana. Daha etli ve lezzetli olacağım. Beni kurttan önce yiyebilirsin. Lütfen geçmeme izin ver. Bu hiç de fena olmaz. Pekala. Geçmene izin vereceğim. Bundan daha iyi bir yemeği hak ediyorum. ...kadın aslanın kübremesini duyduğunda... ...hızla ilerlemeye çalışıyormuş. Aslan çalıların arasından çıkmış. Yaşlı kadın... ...karnın çok aç. Seni yemek zorundayım. Sevgili kaplan... ...aç olduğunu duyduğum için... ...çok üzgünüm. Ama ben... ...çaresiz kurt ya da kaplana bile... ...yemek olmadım. Onlar beni yememişken... ...sen... Muhteşem aslan, ormanların kralı beni yemeyi kendine nasıl yakıştırabilirsin? Sahiden mi? Kurt ve kaplan seni yemeden geçmene izin mi verdiler? Kanlı canlı karşımda duruyorum öyle değil mi? Ve kaplan ve kurdun yaşadığı yeri biliyorsun. Tabii ki beni yenmeyecek kadar sıska buldular. Neden beni bir hafta beklemiyorsun ki? Bak kızımın evine gidiyorum beni çok lezzetli ve çeşitli yemeklerle besleyecek. Ve kısa sürede çok kilo alacağım. Bir hafta sonra daha etli ve lezzetli olacağım. Bu hiç de fena olmaz. Pekala, geçmene izin vereceğim. Ben çok daha iyi bir yemeği hak ediyorum. gece yaşlı kadın kızının evine ulaşmış. Kızı onu görünce çok memnun olmuş. Yaşlı kadın bir hafta orada kalmış. Ardından geri dönme zamanı gelmiş. Anne, neden bu kadar çabuk toplanıyorsun? Hayatım, artık eve dönmek zorundayım. Anne... Birkaç gün daha kal burada lütfen. Şimdiden evimi çok özledim hayatım. Lütfen gitmeden önce bana bir iyilik yap olur mu? Ne istersen anne. Bana gerçekten de çok büyük bir balkabağı ver. Kızı gerçekten çok büyük bir balkabağı bulmuş. Birlikte içini oymuşlar ve kadın kabuğunun içine girmiş. Kızı balkabağını ormana doğru yuvarlamış. Balkabağı aslanın önünden geçmiş. Hey yuvarlanan balkabağı! Sen köyden mi geliyorsun? Evet oradan geliyorum. Orada yaşlı bir kadın gördün mü? Bugün bu yoldan dönmesi gerekiyordu. Ormanların kralı nasıl böyle saçma bir soru sorabiliyor? Yaşlı bir kadın balkabağıyla yolculuk eder mi? Onu burada beklesen. <gülüyor> Sadece şaka yapıyordum. <gülüyor> Kadınlar balkabağına binemez. <gülüyor> Bırak yuvarlanmanı. <gülüyor> Affedersin. Yuvarlanmaya devam et. Balkabağı ve yaşlı kadın ormanda yuvarlanmaya devam etmişler. Ta ki kaplan durdurana kadar. Hey, yuvarlanan balkabağı. Söyle, sen köyden mi geliyorsun? Evet, oradan geliyorum. Orada yaşlı bir kadın gördün mü? Bugün bu yoldan dönmesi gerekiyordu. Senin gibi bir kaplan nasıl böyle saçma bir soru sorabilir? Yaşlı bir kadın bal ile yolculuk eder mi? Diyelim ki binebiliyor. Muhteşem aslan ona izin verir miydi? Ne kadar da şaşkınsın. <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor> Sadece şaka yapıyordum. Kadınlar balkabağına bilemez. Yuvarlanmaya devam et bakalım. Ve derken yuvarlanan balkabağı kurdun bölgesine girmiş. Hey! Yuvarlanan balkabağı Sen köyden mi geliyorsun? Evet oradan geliyorum. Orada yaşlı bir kadın gördün mü? Bugün bu yoldan dönmesi gerekiyordu. Senin gibi biri nasıl böyle saçma bir soru sorabilir? Yaşlı bir kadın ile yolculuk eder mi? Hem böyle olsa da Aslanlı kaplan geçmesine izin verir miydi? Ne kadar şaşkınsın. <gülüyor> Sadece şaka yapıyordum. Yuvarlanmaya devam et. Hey, dur biraz. Balkabakları ne zamandır konuşuyordu? Bu sesi tanıyorum, bu yaşlı kadın. Sen balkabağına biniyorsun. Dışarı çık, yoksa saldıracağım. Demek beni fark ettin. Ne kadar akıllısın. Büyük kaplandan ve hatta ormanların kralı. Aslanın kendisinden bile daha akıllısın. <gülüyor> Akıllıyım değil mi? Senin büyük zekanı ve bilgeliğini dünyaya anlatmak için kimin yaşaması lazım acaba? Yani? Beni sen buldun ve şimdi yiyeceksin. Yani öleceğim. Dünyaya bu kadar akıllı olduğunu kim söyleyecek o zaman? Sence kaplanla aslan sana inanır mı peki? Ee, hayır. Bu yüzden yaşamana izin vermeliyim. Ve eğer beni serbest bırakırsan köyüme gittiğim zaman kaplanın ve aslanın değil de kurdun daha akıllı olduğunu bütün insanlara anlatırım. Dünyadaki en akıllı yaratık, büyük kaplandan ve muhteşem aslanın kendisinden bile daha akıllı ve bilge. Derken biri diğerini anlatacak ve kısa sürede bütün dünya bilecek. Ne kadar akıllı olduğunu yani. Bütün dünya bilecek. Ben kurt hem aslandan hem de kaplandan daha akıllıyım. Oo, git yaşlı kadın git. Köyüne git ve tüm dünyaya anlat. Onlara gezegendeki en akıllı yaratık olduğumuzu söyle. Yaşlı kadın bu şekilde kendini kurtarmış ve sağ salim köyüne ulaşmış. Komşuları ve arkadaşları yoldaki vahşi hayvanlardan nasıl kurtulduğunu sorduklarında yaşlı kadın onlara sadece şunu söylemiş. Egonu beslemek ve kendini diğerlerinden üstün görmek herkes için kötüdür. İster insan olsun ister hayvan. Gerçekten çok haklı değil mi?